1891 numaralı konu, Hazreti Hüseyin'e eziyet eden kişilerden bazılarının başına bir takım musibetlerin gelmesi, İbne Vağıl veya Vağıl bin Alkame şöyle anlatıyor, Kerbela hadisesinde bulundum, karşı taraftan biri kalkarak, Hüseyin içinizde midir, diye sordu, bunun üzerine Hazreti Hüseyin'in etrafındakiler, evet, dediler, o kişi, ey Hüseyin, seni ateşle, cehennemle, müjdeliyorum, dedi, Hazreti Hüseyin de, beni rahim olan bir Rabbe ve şefaati kabul olunan bir şefaatçi müjdelemiştir, karşılığını verdi. Karşıdaki adama kim olduğu sorulduğunda, ben Cüveyre, veya Cüveyze, oğluyum, dedi. O zaman Hazreti Hüseyin, Rabbim, onu ateşe doğru sürükle, diye beddua etti. Sözlerini henüz bitirmişti ki adamın devesi ürkerek onu yere fırlattı ve koşmaya başladı. Allah'a yemin ederim ki üzengide asılı kalan ayağından başka vücudundan geriye hiçbir şey kalmadı. Hz. Hüseyin bir yerde su içerken adamın biri o ok katarak onu yüzünden yaraladı. Bunun üzerine Hz. Hüseyin adama Allah Teala susuzluğunu gidermesin diye beddua etti. Bu bedduadan sonra adam suya kanmaz oldu. Durmaksızın su içiyordu ve niyet karnı patlayarak ölüp gitti. Hasip şöyle anlatıyor. Hz. Hüseyin'in şehadeti esnasında ben Ubeydullah bin Ziyad'ın kasrına gitmiştim. Kasal evler içerisindeydi ve Ubeydullah kollarıyla korunmaya çalışıyordu. Hatta bana da böyle korunmamı söyledi. Cüfe oğulları kabilesinden iki adam Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği hadisede bulunmuştu. Daha sonra bunlardan birinin tenasül uzvu o kadar uzadı ki ayaklarına dolaştığı için katlamak zorunda kaldı. Diğeri ise bir kova suyu içtiği halde yine de kanmazdı. Süfyan şöyle diyor. Bu iki kişiden birisinin çocuğunu gördüm. Akli dengesi deli denilecek kadar bozuktu, adamın bir edepsizlik yaparak Hazreti Hüseyin'in kabri üzerinde abdest bozdu, bu adamın ailesi akli dengesizlik, cüz zam, alaca hastalık ve fakirlikten asla kurtulamadı.